sabahlar tekrar arkadaşlar. <gülüyor> Her gün aynı doğayla başlıyoruz ama Rabbimiz bugünü e, içerdiği bütün hayırlara vasıl olacak ve muhtemel bütün şerlerden de muhafaza olunacağımız bir gün olarak Rabbimiz de Rabbimiz bize yazmış olsun. <gülüyor> Yeni bir hafta. Tabii bu haftanın bugünle başlıyor olması da insanların karar verdiği bir şeydir yoksa Allah'ın günleri arasında, burası haftanın başı diye bir şey yoktur yani efendim yeni bir hafta ama işte kullandığımız teabildede olan, yürürlükte olan anlayışa göre hakkımızda hayırlı olsun, hayırlar feth olsun şerler def hosun efendim Rabbimiz bütün çevremizdeki mahlukata yani bir ottan bir böcekten tutunda. Ee, en yüksek kıymetteki e, uhrevi, melekuti varlıklara kadar bütün mahlukata e, hayırlı olacağımız, e, onların bize hayır dua edeceği, efendim, e, güzel küçük de olsa bir iyilik yapacağımız bir gün olsun inşallah bu, bugün. E, bu temenniyle başlayalım, bu dua ile başlayalım. Çünkü insan neye niyet ederse yolu oraya çıkar arkadaşlar. Bir şekilde o onun karşısına çıkar. E, onu da şöyle düşünüyorum yani burada çok böyle uhrevi ve büyük bir şey e, nasıl diyeyim metafizik bir sır olduğunu düşünmüyorum bu <gülüyor> acizane. Ben her gün insanın karşısına bütün fırsatların sunulduğunu, insan eğer hayran niyet etmişse onların içindeki hayırları seçtiğini, şerre niyet etmişse onun içindeki şerleri seçtiğini düşünüyorum. Yani Ve her seçimimizde yeniden seçeneklerle karşılaştığımızı ve onların içinden de yine niyetlerimize göre, kendi yaklaşımımıza, karakterimize göre uygun olanı seçtiğimizi düşünüyorum. E, bu nedenle tasihiniyet son derece kıymetlidir hayatımızın gidişatını belirler <gülüyor> bizim e, ahlakımızın insanlığımızın e, nasıl sonuçlanacağını belirler yani tasihiniyet dediğimiz şey e, her adım atışımızda bu hani böyle bildiğimiz anlamdaki adım değil önemli adımlar yani her önemli adım atışımızda, her güzel bir işe başlayışımızda bunun niçin yaptığımızı, e, her güne başlayışımızda, bugün de neye ulaşmak istediğimizi, neyi yapmak istediğimizi ve nihai hedefimizin ne olduğunu kendimize hatırlatmaktır. Bunu şöyle bir yan etkisi var arkadaşlar, kötü bir yan etki, kötü burada şeydir yani e, mecazi anlamda. E, nihai amacı hep göz önünde bulundurduğunuzda o küçük hedefler birdenbire gerçekten çok çok küçülüyor gözünüzde ve biraz önemini kaybediyor e, zincir kopuyor o zaman yani e, sizi o nihai amaca ulaştıracak olan küçük hedefler birdenbire olmasa da olur gibi anlaşılabiliyor öyle düşünmeyin arkadaşlar elişi yaptıysanız bilirsiniz e, Efendim küçücük bir yani kaneviçe yapıyorsunuz diyelim tek bir çarpı işlemi bütün bir desenin bozulmasına yol açabilir. Ve deseni oluşturan, yani baktığımız zaman bize estetik bir zevk veren, o güzelliği meydana çıkaran şey, iğne oyası yaptınız mı, işte kanaviçe yaptınız mı, ben onların hepsini böyle ustaca olmasa da bir müddet yaptım arkadaşlar. Her bir düğümün, her bir küçük işlemenin, her iğnenin, her batışının o desenin mükemmelliğine nasıl katkıda bulunduğunu bilirsiniz. Dolayısıyla işte hayat da böyledir. Yani bir işleme yapıyoruz, bir nakış yapıyoruz ya işte önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak ne olacak işte mutfak temiz olsa ne olur olmasa ne olur falan demeyin belki de Allah'ın rızası takıntı anlamında değil ama hani insanların gönül hoşluğuyla yaşayacağı temiz bir mutfaktan da bazen geçiyor olabilir hiçbir işi önemsiz, küçük, basit görmeden çok da takılmadan da ama efendim üzerimize düşen bir iş varsa onu böyle sevgiyle, zevkle Efendim Rabbimizin rızasını düşünerek kendi ahlakımız için, kendi insanlığımız, kendi irademiz, kendi karakterimiz için onu yapmak lazım. Niyet ettiğimiz işleri ve niyetlerimizin de o nihai amaca bağlanacak şekilde her zaman gözden geçirilmesi lazım. Yani ben bunu gerçekten niye yapıyorum diye kendimize sormamız lazım. Mesela ben bu işi şu anda gerçekten niye yapıyorum Birkaç defa bunu açıkladım aslında en temelde kendim için yapıyorum arkadaşlar bazen hatta yüz yüze konuşmalarda esprili ifadeleri anlamak daha kolay olur oralarda daha çok o yüzden espri yapardım efendim derdim ki bana ne sizden yani değil mi öbür dünyaya vardığımızda insan kendi çoluk çocuğunu bile gözü görmeyecek Son tahlilde yaptığımız her işi aslında kendimiz için yapıyoruz Böyle bakarsanız o zaman hep başkaları için bir şeyler yaptığınızı düşünüp Kendinizi böyle adeta kurban, ezik falan hissetmenin de önüne geçmiş olursunuz Yani bir iyilik mi yapıyorsunuz ailenize, büyük aile büyüklerinize Ne bileyim yani herhangi bir şey Bunu kendiniz için yaptığınızı düşüneceksiniz Çünkü gerçekten de öyle aslında Peki bu bir vaaz değil, bir kitap okuma saati. Ne okuyoruz bugün? Pazartesi Esma-i okuyoruz. 99 Esma Sonsuz Mana eserimizden, kitabımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Esma-i birbiriyle ilişkisi bahsindeyiz. Şimdi metne geçmeden önce arkadaşlar küçük bir dokunuş yapalım. Şöyle, Rabbimizin her isminin, Birbiriyle ilişkisi vardır ee, ve hani bu e, Esma-i Hüsnan müellifleri tarafından bilhassa bazı müellifler tarafından bilhassa dikkat çekilmiştir buna. Ee, bunun pratik bir sonucu var, onu da paylaşacağım sizinle. Ee, mesela Cenab-ı Hakk'ın Halip isminin, Bari isminin, vali yoktan yaratan, Halik ise Halik'i hep yaratan diye biz tercüme ederiz. Öyle bir anlam daralmasına uğramış. Aslında Halik bütün o yaratılışı tasarlayan, planlayan demektir. Mesela bu ismin arkadaşlar Alim ismi olmadan, Hakim ismi olmadan, Kadir ismi olmadan olabilir mi bu isim yani? Dolayısıyla işte İsmail i birbiriyle böyle bir ilişkisi var. Efendim mesela Cenab-ı Hakk'ın işte Hakim ismi, ilim olmadan, habir olmadan, semi basir olmadan olabilir mi? Dolayısıyla e, her bir isim aslında diğer isimlerle, kimisiyle çok yakından, kimisiyle dolaylı da olsa bir ilişki içerisinde ve bunların bütününden e, efendim biz Rabbimizi tanıyabiliyoruz. Bunların bütününü tasavvur edince Rabbimizi tanıyabiliyoruz. Bugünkü eksik bugünkü demeyelim. Çağlar boyunca bütün insanlık tarihinde yani eksik Tanrı tasavvuru da işte bu Rabbimizin esmasından, evsafından birkaçını düşünüp diğerlerini göz ardı etmek veya diğerlerini düşünememekten kaynaklanıyor. Yani sadece cezalandırıcı bir Tanrı düşünüyor mesela. İşte sadece kural koyucu bir Tanrı düşünüyor. Sadece sevgi dolu bir Tanrı düşünüyor. Herkes o isimlerden birini ya da birkaçını öne çıkarıyor. Bunun ne büyük bir haksızlık olduğunu... Biz kendi ilişkilerimizde de anlayabiliriz, kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Mesela sizin birçok yönünüz var değil mi? Kişiliğinizin birçok yönü var. Farz edin ki çocuğunuz, mesela ergenlik çağındaki çocuğunuz, sadece kural koyan yönünüzü görüyor. Ve sizi böyle zalim, despot, otoriter, merhametsiz, şefkatsiz birisi olarak tasavvur ediyor zihninde. Nasıl haksızlığa uğramış hissedersiniz değil mi? Halbuki yıllarca ona... Onu o noktaya getirene kadar ne büyük fedakarlıklarla nasıl bir şefkatle yani ben mesela normalde uykusu ağır bir insandım ama çocuklarımız yatağımız, yatağında dönerken bile nasıl hemen zıplıyorduk değil mi? Dolayısıyla o, sizin o yönlerinizi görmeyip sadece tek bir yönünüzle sizi değerlendirdiğinde e, nasıl haksızlığa uğramış hissediyorsunuz, nasıl yanlış anlaşılmış, eksik anlaşılmış hissediyorsunuz. E, Tabi Allah Teala haşa üzülmez yani o öyle e, bizim davranışlarımızın onu etkilemesi söz konusu değildir. Fakat biz kendimize zarar vermiş oluyoruz. Yani o çocuğumuz da kendine zarar vermiş oluyor aslında bizi yanlış ve eksik tanımlamakla. Yani biz bunu şimdi kendimize uyarlayalım arkadaşlar. İnsanları ve dünyayı ne kadar eksik e, ve birkaç yönüyle sadece tanımlarsak. Onlara değil, bakın burası çok çok önemli, onlara değil kendimize çok büyük bir zarar vermiş oluyoruz. Nasıl bir zarar vermiyor oluyor bu arkadaşlar? E, yanlış tanımladığımızda yanlış ilişkiler kuruyoruz. E, gereksiz yere bir takım acılar çekiyoruz diye düşünüyorum acizane bir de bir başka pratik sonucu bu eksik tanımanın veya işte insanın yani burada tabii Rabbi'mizden bahsediyoruz ama hani onu kendimize uyarladığımızda bu bilgiyi insanın bütün kendisini işte eğittiği yönettiği insanları bir bütün içerisinde tasavvur edememesi bütün halleriyle tasavvur edememesi Şöyle de bir yanlışlığa yol açıyor arkadaşlar, bilhassa eğitirken gençleri, çocukları eğitirken mesela bizim işte önemsediğimiz birkaç özellik oluyor, onlara ağırlık veriyoruz. Gözden kaçırdığımız tek bir özellik bazen bütün o eğitimin, bütün o çabanın, bütün o yatırımın sıfırla çarpılmasına sebep olabiliyor. Acizane kanaatim bu günümüzdeki, bu konudaki en büyük eksiklik irade eğitimi eksikliği. Yani siz çocuğunuza işte yabancı dili öğretiyorsunuz, sporlar öğretiyorsunuz, sanatla ilgilendiriyorsunuz. İşte e, zeki, kabiliyetli yani yaratılıştan da getirdiği bir takım özellikler var. Sosyal fırsatlar sunuyorsunuz, iyi okullar, iyi çevreler vesaire. Ama iradesi güçlü değil. Orayı çalışmamışsınız yani. Çünkü irade acizane kanaatim, sonradan kazanılan bir özelliktir arkadaşlar. Ben e, ahlakın da, dindarlığın da, e, manevi başarının da, dünyevi başarının da temelinde bu irade problemi olduğunu düşünüyorum. En güçlü etken olarak yani. Başka faktörler de var elbette. E, i̇rade problemi olduğunu düşünüyorum. İradesi kuvvetli bir insan arkadaşlar. Eğitimi çok süper olmasa da hayat boyu yükselen bir grafiğe sahip olacaktır. İradesi zayıf bir insanı en tap yerlere gönderseniz bile o böyle zamanla düz sonra da aşağı doğru bir çizgi seyredecektir. Şimdi tek bir hususu gözden kaçırdığımızda işte böyle arkadaşlar bazen ama o husus önemli bir parçasıysa meselenin yaratılıştan gelen bütün o kıymetli efrafı da zayi etmiş oluyoruz. Ziyan oluyor yani. Bir insan ziyan oluyor. Ha ziyan olup da ne oluyor? Yani o gene yaşar çünkü çok nitilikli işte saydık ya. Zeki, başarılı, iyi eğitimler almış vesaire. Yani iyi kötü yaşar. Hatta mutlu da olabilir. Yani kendisi çok efendim önemli hedefleri yoksa e, hayatta işte karnını doyuruyoruz akşam evimize giriyoruz ne güzel işte çoluğumuz çocuğumuz etrafımızda falan tamam diyorsa mutlu da olabilir ama hani e, o vasıfların insanlık yararına neler yapabileceğini insan düşündüğü zaman e, insanlığın ve e, toplumun hani neler kaybettiğini de düşünebilir işte böyle arkadaşlar bizim bütün vasıflarımız birbiriyle ilişkili hatta mesela sabır konusunu anlatırken bütün Sufilerde, ahlakçılar, işte Esma i Hüsna elifleri zaten bunlar iç içe geçmiştir. Aşağı yukarı aynı kişilerdir. Şunun altını çizerler. Eğer cezalandırma kudreti yoksa birinin, karşı koyma kudreti yoksa orada susması sabır değildir arkadaşlar. O ezikliktir. Mesela affetmek de böyle. Eğer birini cezalandırmaya tam anlamıyla gücünüz yetiyorsa, fakat siz ona rağmen bir hikmete mevni olarak bunu da altını çiziyorum, bir hikmete mevni olarak affetmeyi seçmişseniz, o af çok kıymetlidir. Yoksa zaten hiçbir şeye gücünüz yetmiyor. Zaten sizi de kimse takmıyor. Zaten yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok o konuda. İşte ben onu affediyorum falan demeniz bir af değildir aslında. Ama orada bile şöyle bir faydası var yani. Bak şimdi şimdi kaçıncı paranteze açtık. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Orada bile şöyle bir faydası var. Yani e, ah ah ben bu insana neler yapardım da işte ah bu çaresizlik falan diye düşünmektense ben onu affediyorum diye düşünmek kendi içimizdeki o savaşı bitirebilir. Yani çözümsüz bir savaşı. Böyle de bir faydası yine de var. Yani arkadaşlar sözün özü. Mesela işte yemek yaparken orada da görebilirsiniz bunu. Yani o yemeğe bütün lezzetini verecek olan bir baharatı katmadığınızda ne bileyim soğanını katmadığınızda bir şeyi eksik yaptığınızda nasıl bütün o bir sürü değerli malzeme içine katmış bile olsanız o yemekte bir eksiklik olacaktır gene yenir gene karın doyurur hani az önce dedim ya gene mutlu olabilir gene <gülüyor> yaşar o insan ama hani lezzet alamazsınız onun gibi Arkadaşlar insanın da bütün vasıfları birbiriyle ilişkilidir, birbirini destekler. İşte zeka, irade ile bir arada olduğunda, ahlakla bir arada olduğunda, idealizmle bir arada olduğunda, efendim idealizm bir kudretle, bir hikmetle bir arada olduğunda, seçici bir kudret ve hikmetle bir arada olduğunda değerlidir, işe yarar. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yoksa böyle kahve köşelerinde oturup, kendi hayatını daha kurtaramamış insanların bütün gün dünyayı kurtarması gibi e, bomboş e, efendim bir e, hayatta geçirebilir insan. E, tek bir eksiklik bazen diğer bütün vasıfların işe yaramamasıyla sonuçlanabilir. Onun için kendi üzerimizde çalışırken öncelikle e, nefis terbiyesinde, irade terbiyesinde çalışırken e, ne gerekiyor yani? Bizim nerede eksiğimiz var? Tabii önce onu bulmak, sonra da bunların her birine... E, hakkını vermek, e, gereken özeni göstermek, e, onları elde etmek için gerekli çabayı sarf etmek gerekir. Bu böyle sizi geriyor mu bilmiyorum. Aslında gerginlik veren bir şey değil Bana, benim nazarımda yani. E, huzur veriyor şu açıdan yani bir, bir müddet sonra ama huzur veriyor. Şöyle, şöyle ki... E, siz elinizden gelen çabayı gösterseniz bile yani her şey çok mükemmel olsa bile tek bir noktanın eksikliğiyle sonuca ulaşılamayacağını biliyorsanız mesela bir duaya daha çok fazla sarılıyorsunuz. Çünkü o noktayı gözden kaçırmayacağınızı nereden bileceksiniz değil mi? İki, o nokta sizin elinizde mi? Yani bazen de kaderin cilveleri olur, birdenbire bir savaş çıkar, ne bileyim bir hastalık olur. Yani bunlar kaderin cilveleridir. Siz bütün şartları bir araya getirmiş olsanız bile işte mesela böyle çok kıymetli alimlerimizden bahsedilir. Aklıma ilk gelen örnek olarak rahmetli Erol Güngör hocadan bahsedilir. İşte çok genç yaşta mesela bir akademisyen, bir ilham adamı için çok genç yaşta onu kaybetmiş olmak mesela bizim milletimiz için bir kayıptır derler. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar kaderin cilveleridir. O burada teslimiyeti sağlıyor mesela bana bu. Yani Allah dilemedikçe sen istediğini yap yani. Tek bir şey eksik olacak ve sonuca ulaşamayacaksın. Zaten biliyorsunuz bizim anlayışımızda arkadaşlar başarı yani sonuç nedir? Başarıya ulaşmak nedir? Başarıya ulaşmak arkadaşlar bunun altını lütfen kendi hayatımızda da başkalarını değerlendirirken de aslında değerlendirmek diye bir görevimiz yok ama bu kaçınılmaz olarak yapıyor zihnimiz. Bunun altını çok kalın bir şekilde çizin arkadaşlar. Ee, İslam nazarında, bizim nazarımızda, bizim itikadımıza göre başarmak gereken çabayı sarf etmek demektir. Sonuç demek değildir arkadaşlar. Sonuç odaklı değildir İslam'ın başarı anlayışı. Elinden geleni yapmak amel defterinde, Efendim bir çabanın, bir gayretin ortaya konulması demektir. Çünkü sonuç Allah'tandır. Sonucu Allah işte dediğim gibi o gözden kaçırdığımız ya da bizim gücümüzün dışında kalan küçücük tek bir e, sebeple o sonuca ulaşamayabiliriz. Bunlar bizim için... Yani şu okuyacağımız bölümden çıkarmamız gereken sonuçlardı. E, nasıl da tersine hareket ediyorum görüyorsunuz. Yani önce okuyup sonra sonuçları çıkarsana. Hayır önce sonuçları çıkarıyorum. E, şimdi okuduklarımdan o sonuçları nereden çıkardığımı bulmak e, size kalıyor arkadaşlar. esma birbiriyle ilişkisi. Her bir ismin diğer bütün isimlerle çok ciddi boyutlarda bir ilintisi vardır. Her ilahi isim. Özünde bütün ilahi isimleri ve bunların özelliklerini potansiyel olarak taşır. Bir örnek vermek gerekirse çoğunlukla insanların merhametli bir tanrıya yakıştıramadıkları affedersiniz, şöyle şöyle büyütelim, kahhar, cebbar, müntakim gibi sıfatları verebiliriz. Yani merhametli bir tanrıya bu isimler yakışıyor mu? bu özellikler, bu isimlerin içerdiği özellikler. Böyle bunu hep göz ardı ederler arkadaşlar. Yani işte tevhid inancı Cenab-ı Hak kendisini bize nasıl anlattıysa bir bütün olarak onu o şekilde kabul etmek demektir. Ve bu vasıfların birbiriyle ilişkisini görebilmek demektir. Görebilmeyi gerektirir. Aslında bu gibi Celal ifade eden isimler dahi Esma-i Hüsna'nın bir bütün olması ve her ismin diğerlerini de içinde bir nüve olarak taşıması nedeniyle adeta Rahman isminin farklı bir uygulaması gibidirler. Burayı okuduk mu biz? Bir cerrahın radikal bir cerrahi müdahalesi nasıl hayat kurtarmaya yönelik bir girişim ise Rabbimizin celal sıfatları da aynı şekilde bizi günahlardan kurtarmaya veya onların sonuçlarını temizlemeye yönelik sıfatlardır. Bir de şöyle düşünelim arkadaşlar. Ee, mesela Rahman ve Rahim isimleri sizde tecelli etmiş, öyle düşünüyoruz. Çok merhametlisiniz ama işte Kahhar, Cebbar tecelli etmemiş. Bunun en başta sizi, sizde bir eksiklik oluşturduğunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü insanın bu Kahhar, Cebbar gibi, Kadir gibi isimlerinin eksikliği, o isimlerin tecellisinin eksikliği insanın kendi hayatını ve kendini yönetmesinde, ...bile bir eksiklik olarak ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. İsimlerin birbiriyle ilişkisi diğerlerini potansiyel olarak içinde taşıması yanında... ...her bir ismin kendi zıttı olan bir ilahi isimle bir çift oluşturması şeklinde de tezahür eder... Bu ilkeye insani açıdan bakarsak, içimizde birbirine zıt ve tamamlanmamış daireler olarak varlığını sürdüren sevgi, nefret, öfke, hilm, kaygı, huzur, şehvet, saygı, hırs, cömertlik, gurur, tevazu gibi ikilikleri aşıp bütünleştiğimizde, işte buna tevhid ve birlik bilinci diyoruz, bir üst var alış konumuna terfi edebiliriz. Yine de bilmeliyiz ki bu zıtlıklar olmasa insan olamazdı. Burayı okuduk gibi hissediyorum. Hakkınızı helal edin. Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna dört yerde geçiyor. Bu terkip yani. Esma-i Hüsna ifadeleri yoksa Allah'ın isimleri bütün Kur'an'da çok yaygın bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Çok çok yaygın bir şekilde geçiyor. Ama Esma-i Hüsna Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ifade etmek üzere en güzel isimler terkibi dört yerde geçiyor. Efendim, e Ayet numaralarını vermemişiz, severmişiz. Birisi Taha suresinin 8. ayet kelimesi: Allah o Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. En güzel isimler O'nundur. Allahu la ilahe illahu lehul esma'ul husna. Bu ayet doğrudan tevhid akidesiyle ilgilidir. Ve bu yönüyle Allah tasavvurumuzu inşa edici bir işleve sahiptir. Ayet-el kürsi de hakeza böyle. Bilhassa Ayet-el Kürsi arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtır. Bütün içeriğiyle. Ve Ayet-el Kürsi'nin e, anlamını, tefsirini öğrendiğimiz zaman gerçekten ama ona inanarak böyle okuduğumuzda ne kaygı kalır, ne stres kalır, bilhassa gelecek kaygısı, korkularımız e, bunların hiçbiri kalmaz diye düşünüyorum büyük ölçüde yani. İkinci ayetimiz İsra Suresi'nin 110. ayeti. De ki: "Gerek Allah diye at verip çağırın, gerek Rahman diye at verip çağırın. Hangisiyle çağırırsanız nihayet en güzel isimler onundur." Rahman ismi şerifine geldiğimizde göreceğiz arkadaşlar. Cenab-ı Hak diğer bütün isimleri içerisinden Rahman ismini Allah isminin yani ismi has olan, özel ismi ismi olan Allah isminin yerine kullanmıştır yani bazı ayetler vardır ki epeyce bir bilhassa Rahman suresine Meryem suresine çok var ee, efendim e, orada ayetin içerisinde Allah ismi hiç geçmiyor onun yerine Rahman ismi geçiyor yani bunu şöyle örneklendiririm ben hep yüz yüze derslerde mesela e, işte diyelim ki sizin her birinizin hoca deyince aklınıza gelen biri vardır bizim de var İbrahim Tanrıkulu hocamız. Yani ben mesela kardeşimle konuşurken işte hoca nasıl oldu acaba hastaydı dediğimde hangi hoca diye sormaz. O bizim için İbrahim hocadır. İbrahim Tanrıkulu hocadır. Yani onun bizim hocamız olması o kadar öne çıkan o kadar baskındır ki hayatımızda artık isim vermemize gerek kalmaz. Mesela sınıfta bekliyorsunuz, öğrenciler sınıfta bekliyor. İşte ders zili çalmış, 5 dakika, 10 dakika geçmiş, şamata var içeride. Birisi kapıdan bakar ve hoca geliyor der. İlla hocanın adını söylemesi gerekmez. O Artık hoca vasfı onun özel isminin yerine geçmiştir. Mesela doktor da böyle. Eğer devamlı görüştüğünüz bir doktorunuz varsa doktor şöyle dedi dediğinizde hangi doktor diye sormaz kimse. Bilenler yani. İşte bunun gibi arkadaşlar Cenab-ı Hak da Rahman ismini diğer bütün isimlerinden isimleri içerisinde e, aynı cümlede kendi özel adını kullanmadan Rahman ismini özel adı yerine yani lafzatullah yerine kullanmıştır. Böyle öne çıkan baskın vasfıdır, baskın özelliğidir Rahman ismi. Efendim e, bu ayette ona delil. Yani İsra suresi 110. ayet. En 3. ayetimiz En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Bu da Araf suresinin 180. ayet kelimesi. Ben e, doğrusunu isterseniz arkadaşlar en başta yani ne zaman 90'lı yıllarda esma Yusna Hüsna ile ilgilenmeye başladığımda ve insanlara lütfen Esma-i Hüsna'yı öğrenin diye sebepleriyle anlatmaya başladığımda ki Esma-i Hüsna nedir onu bile bilmiyordu insanlar yani. Böyle bugünkü gibi <gülüyor> esma Yusna çok yaygın bir şey değildi, bilinen bir konu değildi. Efendim bu ayet-i etkisiyle olmuştur arkadaşlar. Çünkü Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede, Araf suresinin 180. ayeti kerimesinde Allah'ın esma-i hüsnası vardır, ona onlarla yalvarın diyor. Açıkça formülü gösteriyor bize arkadaşlar. Yani kendisine nasıl dua edileceğini, nasıl dua edilirse bu duanın etkili olacağını kendisi açıkça söylüyor. Yalnız şunu söylemiyor, hangi işimiz için hangi esma ile dua edelim? Ee, bu kısım arkadaşlar en çok sorulan, bize en çok sorulan kısımdır. Mesela hiç kimse şunu sormuyor, hiç rastlamadım yani. Yani benim Allah inancım acaba tam olması gerektiği gibi mi? Hani şu konuda ben şöyle düşünüyorum, bu esma Hüsnaye Hüsna'ya uygun mu? Falan hiç kimse burayı sormuyor. Halbuki asıl amaç odur. Ee, i̇nsanlar, e, böyledir insanlar arkadaşlar. E, bu bilgiyi nerede kullanabilirim hemen acil şu işim için e, diye e, istiyorlar. Ben de e, lütfen bana bu konuyu sormayın e, arkadaşlar. Hiç kimseye şu, şu iş için, şu esma, bu iş için, bu esma e, demek istemiyorum. Demişsem de bir yerlerden okuyup aktarmışımdır. O okuduklarımın da hiçbirinin Kur'an ve sünnette bir e, hazı yoktur. Yani e, sufi tecrübeyi küçümsemiyorum. Yani sufiler arkadaşlar siz onların bir takım manevi güçleri olduğunu kabul etmeseniz bile yani içimizdeki en rasyonel dindarlar öyle de bir dindarlık var en rasyonel dindarlar bile şunu kabul ederler ki arkadaşlar 1500 yıla yakın hadi ilk birkaç yüzyılı saymayalım 1000 yıldan fazla yani 1000 yıldan fazla bir geleneksel tecrübe birikimidir sufi tecrübe dolayısıyla bu insanlar İnsanları eğitmişlerdir, onların ahlaklarını dönüştürmüşlerdir, karakterlerini dönüştürmüşlerdir, terbiye etmişlerdir. İstismarcılar da her devirde olmuştur, onu ayırmak bizim işimiz. Nasıl ki istismarcılar var diye değil mi tıp sektöründen vazgeçmiyoruz, istismarcılar var diye kumaş almaktan vazgeçmiyoruz. Yani bize e, içinde naylon karışık şeyi pamuk diye yutturmaya çalışıyor mesela. Bundan vazgeçmiyoruz, gerçeğini esasını arıyoruz. E, tasavvuf da böyledir arkadaşlar. Ve hiçbir dediğim gibi metafizik boyutlarına e, itimat etmeseniz bile sırf o tecrübeye saygı duymamız gerekir. Yani insan eğitimi üzerine e, birbirine aktarılmış, yüzyıllar boyunca birbirlerine aktarılmış bir tecrübe var. Dolayısıyla sufi kaynaklarda bunu görebilirsiniz. Size verdim mesela isim. Tosun Bekir Bayraktaroğlu'nun kitabına bakın. Hangi bu esma hangi iş için ne kadar kere okunabilir ama bunların dediğim gibi hiçbir ilmi e, delili yok. Müfessirler ha şimdi bir de ayet kelimenin devamında ne diyor ona onlarla dua edin mesela ben e, o velillahil esmā ul husnafeddahu biha kısmında diyorum ki arkadaşlar esma husn'un tamamını okuyun bir dua edeceksiniz esma husn'un tamamını okuyun sonra onu okurken İçinden bir tanesi böyle neon lambası gibi yanar eğer anlamlarını biliyorsanız. Ve dersiniz ki benim buna ihtiyacım var. Mesela ben bir şeyi aktarayım tecrübeme. Ben arkadaşlar çeşitli boyutlarda hep böyle kontrol altında tutmaya çalıştığım çok çeşitli korkuları olan bir insanım. Ve mümin isminin benim için çok kıymetli olduğuna inanıyorum bu açıdan. Çünkü mümin eman veren, güvenlik veren, emniyet veren demektir. Güvenilen demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani anlamlarını bildiğinizde Hangisine ihtiyacınız olduğunda bilirsiniz. İşte yok onu çekmeyin, şunu çekmeyin, bilmeden yanlış yaparsınız, bunun terkibi var falan filan diyenlerinde ben istis yani bu işi istismar etmek isteyenler olduğunu düşünüyorum bize gelmeniz lazım çünkü bu işin uzmanı biziz falan e dediklerini düşünüyorum ama bu düşünceme katılmayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra ayetin devamında diyor ki ne diyor arkadaşlar onun isimleri hakkında. Ve وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ nefi اِسْمَاءِ Onun isimlerini çarpıtanları terk edin. Onlardan uzaklaşın diyor. Buradaki çarpıtma yani ilhat ifadesi müf ne? Müfessirler haktan sapmak, itidalden ayrılmak anlamına e, anlamına dikkat çekiyorlar. Lugattaki anlamı bu. Ve Allah'ın isimlerini tamamen inkar etmek veya bunları inkara götürücü bir şekilde yorumlamak. Bu isim ve kavramları Allah'tan başkasına nispet etmek. Bak burası da çok önemli. Duracağız bunun üzerine yeri geldikçe. Arkadaşlar Esma-i Hüsna'yı bilmek insanı şirk koşmaktan korur. Nasıl korur? Bilirsiniz ki artık Esma-i Hüsna'yı öğrendikten sonra bu isimler sadece bu şekliyle Allah için söylenir. Başka hiç kimse için söylenmez. Mesela hakim. Her yaptığı işin bir hikmetinin olması. Yani hikmetsiz hiçbir işinin olmaması. Bu sadece Allah için söylenir. Falan kişi, benim şeyhim, benim liderim, benim bilmem neyim. İşte ne yaparsa onda bir hikmet vardır. Yanlış yaptığını biz söylemeyiz, düşünmeyiz. Çünkü o bizim göremediğimiz, bilemediğimiz kim bilir nice hikmetler vardır onun yaptığında falan. Bu sadece Allah için söylenir arkadaşlar. Herhangi bir insan için söylenmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, şimdi beni gene bir şeylerle suçlayacak birileri ama e, çok da takmıyorum arkadaşlar, boşuna uğraşmasınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, sahabe şunu soruyorlardı, bazen. Bir, ya Resulallah, şu söylediğin veya şu yaptığın Allah'ın emri mi? Dini bir davranış mı? Yani bir şeye mi dayanıyor, bir bilgiye mi dayanıyor diyeyim, yoksa senin tercihin mi? Mesela Bedir Savaşı'nda askerlerini yerleştirdiğinde sahabeden biri geldi. Ya Resulallah buraya yerleşmemiz yani askeri stratejimizin bu olması Allah'ın emrini senin fikrin mi? Benim fikrim dedi. O zaman yanlış ya Resulallah dedi. Yani şunu demedi arkadaşlar yani peygamber ne demek ya yanlış yapar mı yani? Demedi. Ee, yanlış bu strateji dedi. Çünkü dedi böyle yerleştiğimizde kuyular, müşriklerle bizim aramızda kalıyor Bedir kuyuları ve onlar da sudan istifade edebilir. Böyle olunca da dayanıklıkları artar. Biz kuyuları arkamıza almalıyız, kuyuların ön tarafına yerleşmeliyiz. O takdirde efendim düşman suya erişemeyeceği için çabuk vazgeçer dedi. Efendimiz doğru söylüyorsun dedi ordusunu kaldırdı ve o sahabenin söylediği şekilde yerleştirdi. Bunlar ama şimdi bakın bunları da anlatınca şöyle de düşünmeyin. Ha o zaman bizim şimdi sünnet diye bildiklerimizizin hepsini biz böyle sorgulayalım mı? Ee, evet arkadaşlar hadi bunu siz yeni yapmıyorsunuz merak etmeyin. Hadis tarihinde metin tenkidi diye bir şey var ve ehli sünnet Alimleri de bunu yapmış ve en çok da ehl-i sünnet mezhepleri içerisinde hadis eleştirisini en yüksek düzeyde hangi mezhep alimleri yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Beni ehl-i sünnet olmamakla suçlayanlara söylüyorum. Hanefi mezhebi alimleri yapmış, Hanefi fukahası yapmış. Bu tarihi bir okuyun <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi ee, Allah'tan başkasına nispet etmek dedik. Mesela falanca her şeyi bilir. Falanca her şeyi bilir. Bir metinde okuduğumu hatırlıyorum öğrencilik yıllarımda. Metnin nereden nerede olduğunu da biliyorum da söylemeyeyim şimdi. Arkadaşlar diyor ki bir diyor mürşit, müridinin yatağında gece sağından soluna döndüğünü dahi bilmiyorsa o kişi mürşit olmaz diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kimsenin her şeyini bilmez. Efendimizin gaybı bilmediğine dair onlarca örnek vardır hayatında. Allah bildirmedikçe gaybı bilmediğine dair. Bunun en önde geleni ifkatisidir. O tarihe de bir bakarsınız. Onun yaratılmışlara yani ilahadı konuşuyoruz şu anda. Allah Teala'yı yaratılmışlara ait isim ve kavramlarla adlandırmak. Mesela işte bazı tabirler söylüyorlar Allah Teala hakkında. Ee, arkadaş gibi. Yani Allah Teala velimizdir ama arkadaşımız değildir. Veli arkadaşlar bize rehberlik eden, bizi himaye eden, bizi koruyan, bize sahip çıkan demektir. Arkadaş ise bize öyle bir dosttur. Yani veli de dost demektir. Allah'tan başka dost olmaz falan. İşte orada onlar oralarda hep veli kelimesi geçer. Ama arkadaş yani sadık bizim dengimizdir. Dolayısıyla Allah Teala için arkadaş diyemeyiz. Mesela Allah'ın naslarda varit olmamış bir isimle adlandırma. Mesela Arif gibi. Arif ismi allah Teala hiçbir yerde kendisi için kullanmamıştır. Çünkü irfan, arkadaşlar çok bugün parlatılsa da irfan bir mesnedi olmayan bilgi demektir. Kişinin kendi içine doğan bir bilgi demektir yani. Son derece kişiseldir, sezgiseldir yani. Kıymetlidir kişi için ama bağlayıcı değildir. Ama Allah'ın ilmi böyle değil arkadaşlar. Allah'ın isimleri ve nitelikleri konusunda ciddiyet göstermeyen, laubali davranan, Allah Teala hakkında zan ile konuşan ve bilmediğini söyleyenler, bunlar Bakara 80'de geçiyor. Onun isimleri konusunda ilhada sapanlardır. Allah Teala'nın isimleri konusunda sapkınlık yapmak zihnimizdeki Allah algısındaki, yani Allah tasavvurumuzdaki sapmanın bir sonucudur. Bunun için biz ısrarla ne diyoruz? Arkadaşlar senin sen bir Allah'tan bahsediyorsun ama devamlı bu bahsettiğin Allah tırnak içinde Kur'an'da anlatılan Allah mı? Bunu test etmen gerekir. Çünkü değilse orada bir tutarsızlık uyumsuzluk varsa hemen orayı taslih etmen, düzeltmen gerekir. Onlar örtüşmediğinde bu örtüşme ne kadar boyutu büyükse hayatına o kadar büyük sapkınlıklar olarak bozulmalar olarak yansıyacaktır. Bu nedenle Allah tasavvurumuzun naslarla belirlenmiş isimlere dayanması, Allah inancının her türlü sapmadan korunmasının da bir garantisidir. Esma-i Hüsna ifadesi dördüncü olarak Haşir suresinin sonunda Esma-i Hüsna'nın en çok Kur'an-ı Kerim'de bir arada geçtiği bu iki ayettir. Bunlar da sabah ve akşam namazlarından sonra okunması tavsiye edilmiştir Efendimiz tarafından. Bir de orada geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayet Rabbimizin bu en güzel isimlerinden biri veya ikisiyle biter. Bu isimlerle ayette işlenen konu arasındaki münasebetler dikkat çekicidir. Biraz vakit darlığı oldu. Arkadaşlar onu da dikkatlerinize sunuyorum. Mutlaka Kur'an meali okurken, Kur'an okurken buna dikkat edin. Ee, i̇nşallah yeri geldikçe bazı örnekler veririm bununla ilgili. Ee, mesela ayetin sonunda hangi isim gelmişse, o ayetin içinde bahsedilen konuyu sizin hayatınıza tam olarak aktarabilmeniz için o isimlerin tecellisine ihtiyacınız var demektir. Mesela ben böyle bakıyorum. Bu da benim için çok ufuklar açıyor. Müfessirler ayetleri tefsir ederken bu münasebete bilhassa önem verirler. Yani bu ayetin sonunda niye bu isim geldi, bu iki isim geldi? İsimlerin tecellisiyle, Allah yerimizi kaybettik. Ahlakını kemale ulaştırmaya çalışanlar açısından da bu münasebet çok yol göstericidir. Diyebiliriz ki bir ayette ele alınan konuda muvaffak olmak o ayetin sonunda zikredilen ismin ahlakımızdaki tecellisine bağlıdır. Bu nedenle ilerleyen sayfalarda her bir ismin sonunda yazdığımız bu isim tecelli ederse bölümü hem ahlaki tekamülümüz hem de Kur'an'ın rehberliğinde kendimizi yeniden inşa etmemiz sürecinde büyük önem taşımaktadır. Demişiz Rabbimiz kendi isimleri hakkında ilhada sapanlardan etmesin bizi. O isimlerin bütünüyle tecelli ettiği insan-ı kamillerden hiç olmazsa kendi düzeyimizde olabilmeyi nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.